Buradaki kardeşlerin birçoğu bizlerle birlikte Kitabut Tevhid Muhammed bin Abdülvehab rahimehullahun şeyhül İslam eee kitabının yazarı, Kitabut Tevhid'in yazarı Muhammed Abdullah Abdullah'ın o pek kıymetli Kitabut Tevhid'in okuduk sizlerle beraber. Onu okuyanlar, onu bilenler e, hatırlarlar. Birçok bahis geçmişti. Bugün okumuş olduğum İnternette bir haber, bana tevhide ne kadar önem verilmesi gerektiğini bir daha daha hatırlattı. Her geçen gün insanlar teknolojik olarak, modernizm olarak, dünyevi iyileşme olarak ilerlese de bakıyorsunuz ki toplumun içinde, insanların içinde cahiliye adetleri, şirk, küfür, bidatler bir o kadar hızlı bir şekilde ne yapıyor? seyrediyor, yayılıyor. Bugün bir haber sitesine bakıyordum, Haber 7'ye. Adını da verelim. Çünkü daha çok böyle bizim e, İslami camiaya yakın gibi gözüken bir site. Bakarken dikkatimi çekti. İşte 2013'te iki ölen ünlüler, Ocak ayında ölen ünlüler diye. Şöyle başlık atmışlar. 2013 yılının Ocak ayı hiç de uğurlu gelmedi bu ünlülere. Biliyorsunuz Kitab-ı Tevhid'de biz bu konuyu uğur ya da uğursuzluk konusunu hangi bahiste almıştık hatırlayanınız var mı? Aleyküm selam ve râhullâhi ve bârekât. Bab ve teşâûm um, değil mi? Bunlar tatayyûr ve teşâûm. Um. Araplar, aleyhissalâtu Vesselam'ın gelmiş olduğu Mekkeliler, Mekkeli müşrikler ne yaparlardı arkadaşlar? bir zamana göre yahut da bir e, gördükleri manzaraya göre yahut da duydukları bir şeye göre ondan uğursuzluk beklerler yahut da uğur beklerler ona göre hareket ederlerdi. Aleyhisselatü vesselamdan hadisler var biliyorsunuz. Tayyur'un hükmünü mesela Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu hadiste Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki "At-tayyuru şirk." Yani bir şeyden uğur beklemek, uğursuzluk beklemek nedir? şirktir. Ve memminna illa velakin Allah yuzhibuhu <gülüyor> bit Bizlerden her birinin başına gelebilir diyor. Bu söz Abdullah bin Mes'ud'un sözü. Hadis muhakkikleri böyle söylüyor. Bunun diyor ilacı, bunun tedavisi, tatayyurun tedavisi, teşaumun tedavisi nedir? Et <gülüyor> allah Allahu Teala ne yapmak? Tevekkül etmek. Yani bu bahsetmiş olduğumuz haber yani İslam'ı bilen bira Kur'an okuyan ilahiyatçı yazarların Yazılarını yazdığı bir site Ama nasıl bir ifade kullanıyorlar 2013'ün Ocak ayı bu ünlülere uğursuz geldi Niye çünkü onlar Bu 2013'ün Ocak ayında ne yaptılar Hepsi öldü 13-14 tane adam sıralamış oraya Böyle yaparak ne oldu arkadaşlar Bu insanlar Mekkeli müşriklerin içinde bulundukları Aleyhisselatü Vesselam'ın nehyedip Yasakladığı şeyin içine düştüler o da nedir Tatayyur ve teşahub. Yani Ocak ayı 2013'ün Ocak ayı bu insanlara ne oldu? Uğursuz oldu. Tabii bu insanı küçük şirkete sürükler, büyük şirkete sürükler. Yani eğer bu insanları Allah öldürdü, evet. Ama bu zaman diliminde oldu inancıyla zaman diliminden böyle bir uğursuzluk beklerse küçük şirk olur. Ama yani bu zaman dilimi başlı başına insanların helak olduğu bir zaman dilimidir. O insanları helak eder olursa ne olur? Bu büyük şirke kadar gider. Büyük şirkin ta kendisidir. Ondan dolayı Dediğimiz gibi insanlar maalesef tevhidden uzak yaşadıkları için akideyi bilmedikleri için akideyi öğrenmedikleri için kendi aralarında konuşup sohbet edip ders yapmadıkları için bakıyorsunuz ki Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ahir zamanda kişi ne yapacak Müslüman olarak geceleyecek kafir olarak sabahlayacak kafir olarak sabah sabahlayacak Müslüman olarak geceleyecek yani kafir olarak Müslüman olarak sabahlayacak kafir olarak geceleyecek yani. İnsanın dinden çıkması bir o kadar çok kolay olacak. İnsanlar bakıyorsunuz sayfalarca gazetelerde burçları okuyorlar. Ona buna bakarak e, ticaret atılacaklar mı, atılmayacaklar mı, evlilik yapacaklar mı, yapılmayacaklar mı, bir iş yapacaklar mı, yapmayacaklar mı, her şeyi bir uğra bir uğursuzluğa, bir şeye bağlayarak yapmaya başlamışlar. Bunların hepsinin sebebi ne arkadaşlar? Tevhidi tam bilmemezlik, Tevhidi öğrenmemiş olmanın Bunlar acı faturaları. Tabii bu öyle bir acı fatura ki Allah muhafaza insanı ahirette öbür dünyada ne yapabilir? Ebedi cennetten, ebedi olarak cennetten mahrum bırakabilir. Konumuza gelelim. Hatırlarsanız e, mezarlıklarla alakalı hükümlere geçmiştik. Şeyh Albani Allah'ın sözlerini ve onun ilim ehliminden aktarmış olduğu sözleri nakletmiştik. Babın başlığı ma yahrumu indel kubur. Kabirlerde yapılması haram olan, mezarlıklarda yapılması haram olan hususlardaydık. geçen hafta bazı konulara değindik. Bu hafta kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam edeceğiz. Kabirlerin yükseltilmesi, yükseltilirse ne kadar yükseltilebileceği. Kabirlere taş, diğer kabirlerden ayırt etmek için taş konulmasının caiz olduğu. Eğer taş koymanın da diğer kabirlerden ayırt edilmeyecek e, e, e, faydası yoksa e, bir şeyin üzerine ölünün isminin yazılacağının belli şartlar altında bazı alimler tarafından cevaz verildiğini bunları söyledik. Ama ruhuna Fatiha gibi ölüm tarihi, doğum tarihi gibi oraya destanlar yazıp, şiirler yazmanın caiz olmadığını, bunların haram olduğunu beyan ettik. Bugünkü konumuz Asfalatu ilal Kubur. Kabirlere doğru ne yapmak? Yönelerek namaz kılmak. Tabii böyle kullandığımız zaman kılan kişinin ee, ne niyetle kıldığını ne yapmıyoruz? Şu an irdelemiyoruz. Yani mutlak olarak bir insanın kabire namaz kılması da caiz değildir arkadaşlar. Böyle ki adam tevhid sahibi olsun, böyle ki insan muvahhid olsun, akideyi bilsin. Ben kendimden şüphelenmiyorum, akideyi iyi biliyorum, iyi öğrendim. Böyle kabirleri tevessül edinmek, aracılar edinmek, allah Teala'ya onlarla yaklaşmanın da caiz olmadığını biliyorum desin. Buna rağmen bir insanın kabire doğru namaz kılması caiz değildir. Bilakis haramdır. Geleceğiz. Çünkü İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste Allah Resulü Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: La Tusallu Ilal Kubur. Kabirlere doğru namaz kılmayınız. Burada ne var? Nehi var. Aleyhisselatü Vesselam nehi diyor. Senin niyetin ne olursa olsun karşında kabir varken kabirle dönelmiş dönmüş bir şekilde ne yapamazsın? Namaz kılamazsın. Tabi şey galiba burada diyor ki veyan ba'yan yu'lem enne't tahrim el mazkura inma huwa lam bil diyor buradaki ilim ehlinin kabirlere doğru namaz kılmanın haram olduğunu söylemesi kılan kişinin kabirde yatan kişiyi tazim etmek var ise buradaki haram değil, şirk oluyor. Yani bir adam düşünün kalkıyor kabre gidiyor or orayı tazim etmek için tamam mı? ile kendi arasında kabri koyuyor, türbeyi koyuyor. O şekilde ölüye tazim etmek için, yüceltmek için namaz kılıyor. Bu ne olur? Şirk olur. Burada Molla Ali'ül Kari, biliyorsunuz Hanefi ulemadan, bizim memleketimizde de, Türkiye'de de çok bilinen, çok tanınan bir alim. Onun meşhur bir kitabı var Mirkat diye. Diyor ki onun ikinci cildinin 372. sayfasında Şeyh Albani'de ondan naklediyor. Diyor ki وَلَوْ كَانِ هَذَا تَعْظِيمُ ''Hakikaten lil-kabri ve lisahibihi muazzim.'' Şayet diyor, bir insan kabrin karşısına geçip, kabri tazim ederek, yücelterek namaz kılarsa bu diyor nedir? Bu kafir olmuş olur. Buradaki diyor bazı ilim ehlinin diyor zikretmiş olduğu kerahat sözü tahrimdir. Yani haram olduğunun işaretidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani ilim ehli ne yapmış? Asırlar boyunca, aslında da nakiller gelecek bu kabirlerle alakalı, kabirlere doğru namaz kılmakla alakalı, kabirlerin mescit edinmesiyle alakalı asırlar boyunca dört mezhebin alimleri ne yapmış? Bu konuda görüş beyan etmiş. Bizim Hanefi ulema da, Türkiye'de bilinen, tanınan, kabul edilen Hanefi ulema da e, bu konuda çok sert konuşmuş. Ona rağmen bakıyorsunuz ki maalesef bizim memleketimizde Osmanlı'dan kalan, eskiden kalan camilere baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Yani hemen hemen her caminin kıble tarafında bir kabrin yahut da birden fazla kabrin konulduğunu, bir insanın namaz kılmak istediği zaman tekbir aldığında hele yaz günlerinde camları açıksa kendisiyle kabir arasında 3-4 metre mesafe kalır bir şekilde namaz kıldığını görüyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam bilakis ne diyor? demin hadiste söyledik. La tusallu ila'l-kubur. Kabirlere doğru namaz kılmayın. Yani aleyhissalatü vesselam Deseydi ki kabirlere doğru namaz kılın belki bu kadar uygulanmazdı. Ya deseydi ki camilerinizin önüne kabir koyun ve kabirlere doğru namaz kılın. Bu daha faziletli yaptır Belki bu kadar çok ne yapılmazdı camilerde mezar kabir bulamayabilirdik. Sanki Aleyhisselatü Vesselam böyle dememiş. La tusallu ilal kubur. Kabirlere doğru namaz kılmayın dememişçesine bakıyorsunuz ki sanki ilim ehli bu hadisi şerh ederken bunun caiz olmadığını söylememiş cesine insanlarına yapmış? Bu şekilde davranmış. Tabi burada bize ne neyi öğreniyoruz, neyi görüyoruz burada? Yani Osmanlı yaptı diye bir şey caiz olacak değil. Mesela ben Tekirdağ'a giderken görüyorum. Yeni bir cami var. Yapılmış. Yolun kenarında sağ tarafta. Orada daha önceden yoktu. Herhalde camiyi yaptıranlar öldükten sonra ne yapılmış? Orada? Tam böyle caminin kubli tarafına iki tane şeyi Mezarı koymuşlar. Büyük bir ihtimal caminin derneği, dernek üyeleri böyle bir şeyi güzel gördü. Olabilir yani Osmanlı'da kim bunu çıkardığı, kim bunu ihtiyas etti, hangi niyetle bunu yapmaya çalıştılar? Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasakladığı bir şey olduğu için, böyle bir şekilde namaz kılmanın haram olduğu için kesinlikle bu şekilde olan camilere namaz kılmak caiz değildir, haramdır. Peki, nedir bunun hükmü? Şimdi buna değineceğiz. Şeyh Albani e, burada şöyle bir fasıl açmış. Şöyle bir başlık açmış. Diyor ki yani Kabre doğru namaz kılmamanın caiz olmasıyla birlikte kabrin yanında dahi kabrin yanında dahi mezarın yanında dahi ne yapılmaz? Namaz kılınmaz. Namaz kılınmaz. Bununla alakalı Hadisler getirmiş Şeyh Albani. İlk hadis Ebu Sa'id el-Kudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatu vesselam El-Ardu kulluha mescid Yeryüzünün tümü nedir? Mescid'dir. Her yerde namaz kılabilirsiniz. İlla el-makbarate vel-hammâme Mezarlıklar, kabirler hariç ve tuvaletler hariç. Ne yapılmaz? Namaz kılınmaz. Bu hadisi Sünen Nesai, Nesai hariç Ebu Davud Tirmizi ve bir rivayet ediyor. Ee, hadisin Şeyh Albani Rahimahullah da olduğunu söylüyor. Başka bir rivayet. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam Neha anı salati beynel kubur aleyhissalatu vesselam Kabirlerin yanında, kabirler arasında namaz kılmayı nehyetti, yasakladı diyor. Bu hadiste Bezdar'ın rivayeti ile rivayet olunmuş bir hadis. Ee, aynı şekilde başka bir hadis var. İbnül-Ömer rivayet etmiş bu hadise nebi Aleset v.s. şöyle buyuruyor: İc'ali, İc'alufi buyutikum, minsalatikum. Evlerinizde namaz kılın diyor Aleset v.s. Hangi namazları kılacaksınız evlerinizde? Nafile namaz. Yani evlerinizde de diyor namaz bırakın. Şimdi hadisleri bütün olarak anlamamız gerekiyor. Bu hadis alıp da bir insan nasıl bir hüküm çıkaramaz? Farz namazlar evde. De kıl kılalım. Günde beş vakit farz varsa üçünü camide, ikisini evde kılalım. Çıkaramaz. Çünkü <gülüyor> farz namazların yeri diğer hadislerde de öğrendiğimize göre neresi? Cami. Buradaki evlerinize de namaz ayırın. Evlerinizde de namazınız olsun. Hadisi neyi gösteriyor bize? Nafileleri gösteriyor. وَلَا تَتَّخِضُهَا قُبُورًا Elhamdülillah. Evlerinizi kabirlere Mezarlıklara ne yapmayın? Çevirmeyin. Bu hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim civayet etmiş. Evet başka bir hadis Ebu Hureyre hadisi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki La teca'lu buyutekum mekâbir Kabirlerinizi mezarlıklara Sakın çevirmeyin. Evlerinizi mezarlıklara Çevirmeyin. <Sessizlik> yanfiru min minel beyt Ellezî tukra'u fî suratul bekâra Zira Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden ne yapar? Kaçar gider. Şeyh Albani Rahimahullah'ın bu hadisi nerede kullandığını hatırlıyor musunuz? Nerede kullanmıştı? Okuması, evet. Şeyh Albani bu hadisi nerede kullandı? Kabirlerde, mezarlarda Kur'an okunmayacağına. Nasıl bir fıkıh yaptı orada? Yani evde okudu. Evet. Evet. Kabirde de evde kabire çevirmeyin. Yani aleyhissalatü vesselam diyor ki Evlerinize Kur'an okuyun ki Bakara suresini okuyun ki Bakara suresinin okunduğu ev Bu şekilde neye benzemiş olmasın Kur'an okunmayan Kur'an okunmanın yasak olduğu Kabirlere benzemiş olmasın Fıkıh görüyor musunuz yani Hadistan bunu çıkartıyor şey <gülüyor> Diyor ki evlerinizi kabirlere çevirmeyin Zira şeytan Bakara suresinin okunduğu evde Durmaz kaçar yani buradan hangi hükmü çıkartıyor şey kalbahni? Mezarlıklarda, türbelerde, kabirlerde Kur'an-ı Kerim okunmaz. Niye okunmaz? Çünkü sizler evinizde okuyun ki evinizin de Kur'an okunan bir ev olmasın halinde mezarlardan bir farkı olsun. Çünkü mezarlarda zaten Kur'an okunmaz. Evet. <gülüyor> Şimdi mezarlarda yahut da mezarlara karşı yani kabrin olduğu, mezarın olduğu camilerle alakalı biliyorsunuz ilim ehli iktilaf etmişler. <gülüyor> namazın fasit olduğuyla alakalı namazın yani... kabul olmadığıyla alakalı İbn-i Hazm'ın görüşü var. Şeyhul İslam İbn-i bu görüşü seçiyor. Şevkani de bu görüşü seçiyor. i̇bn Hazım Hazm, İmam Ahmet i̇bn de görüşünün bu olduğunu söylüyor. Diyor ki İmam Ahmet i̇bn Men fi makbara ev ila kabr. Diyor ki Şeyh, e, İmam Ahmet rahimahullah. İbn-i Hazm rivayet ediyor kendisinden. Kim diyor mezarlıkta namaz kılarsa yahut mezara doğru namaz kılarsa عاد ebeden namazını tekrar kılsın diyor. Bu görüş dediğim gibi İbn Teymiyye'nin görüşü, Şevkani'nin görüşü, İslam İbn Teymiyye'nin de tercihi bu. Niye? Çünkü la tusallu ila'l kubur. Kabirlere doğru namaz kılmayın. Nehi yasah. Eğer böyle bir ibadet yapılırsa o ibadetin de fasit olduğuna delildir diyorlar. Yani diyor ki en-nehyu yaqtadi'l fesad. Yasak peygamberin yasak neyi gerektirir? O yapılan yasağın, çiğnenen yasağın fasit olmasını, kabul olmamasını gerekli kılar. Bu görüş en ihtiyatlı olan görüş. Gündel muhasır alimlerden Şeyh İslam muhasır alimlerden Şeyh Abdülaziz Bin Baz olsun, Şeyh e, İbni Uteymin olsun, bunların görüşleri de böyle. Eğer bir yerde cami varsa, o camide kabir varsa, eğer o kabir camiden önceyse cami yıkılır diyorlar. Bir yerde cami var, caminin içinde de kabir var. o da caminin tam böyle önünde, dibinde. Arada bir yol yok, bir şey yok, duvar yok. Ayrı bir duvar caminin ikisinden ayrı bir duvar yok. Eğer buradaki kabir önce yapılmış sonra onun üzerine cami gelip yapıldıysa diyorlar ki burasının hükmü nedir? Kabir hükmüdür, mezarlık hükmüdür. Cami yıkılır. Şayet cami yapıldıysa, camiye sonradan mezar sokulduysa burada da mezarlık ne yapılması gerekiyor camiden? Alınıp çıkarılması gerekiyor. Şayet mezar namaz kılanların tam kıblesinin tarafında ise ve, ve namaz kılanlar ile o kı mezar arasında du caminin duvarından başka ayrı bir duvar ya da arada bir yol yok ise burada da diyorlar namazın kılınması caiz değildir. Namaz fasit olur. Onun için namaz kılarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Az sonra göreceksiniz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehli Beyti, bugünkü Şiaların, Rafızilerin, İranlıların yaptıklarının aksine mezarlarda, türbelerde böyle oralara el sürerek, yalayarak, namaz kılarak yaptıklarının aksine Ehli Beyt, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Ali'nin torunları bu konuda çok şiddetlenmiş Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mez... Kabrinin yanında, mezarının yanında dua etmeye gelen, orada böyle namaz kılmaya gelen bir adamı görünce hemen Uyarıyorlar. Çekil oradan diyorlar. Burayı böyle özel bir ibadet maksadıyla, özel bir şeyle gelip de ne yapamazsın, bayram yerine çeviremezsin. Ama şimdi bakın Şiilere, Kumkentine, kentine, Kerbela'ya, Şam'daki Zeynep Türbesine, seyyid Zeynep Türbesine, Kubbesini altından yapmışlar. ve Oralara dünyanın her yerinden ne yapıyorlar? Yolcular çıkıyorlar. Aslında ona vaktimiz yeterse ona da değineceğiz. Kabirlere, mezarlara ibadet maksatlı, oraları ziyaret maksatlı, yolculuğa çıkmak, oralara gitmek. Bunun hükmünü de ne yapacağız? Ee, göreceğiz. İbn Hazm diyor ki, وَكَرِحَ الصَّلَاةَ kabri fil فِي الْمَقْبَرَةِ al kabri Diyor, mezarlıkta Mezarın başında yahut da kabirlere doğru namaz kılmayı diyor. Ebu Hanife, Evzai, Sufyan ne yapmış? Kerih görmüştür. Tabi onların mekruh dedikleri terim nasıl bir mekruh? Evet. Tahrimen mekruh. Ve lem yera malikun bizalike be'sen. Malik ise, İmam Malik ise diyor bununla alakalı bir beis görmemiştir. Vehtecce lehu ba'du Diyor İmam Malik'i taklit edenler, İmam Malik'in bu sözüne, Delil olsun diye diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın biliyorsunuz mescidi süpüren, yaşlı bir mescidi süpüren esmer bir kadının ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Vefat haberini alınca, ölüm haberini alınca bana diyor ne yapın? Niye haber vermediniz onun öldüğünü? Kabrini gösterin diyor ve gidip kabire mezarlığına ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? O kadının cenaze namazını kılıyor. Bazı malikiler bunu delil göstererek, cenaze namazına delil göstererek ne yapıyorlar? Yani kabirlerde namaz kılınabilir. Mutlak olarak diyorlar. İbn Hazm da biliyorsunuz çok zeki bir alim. Diyor ki Malikilere. Ne kadar diyor şaşırtıcı, ne kadar hayret verici bir şey söylüyorsunuz. Sizler bir kere mezarlıkta cenaze namazının kılınmasını caiz görmeyen insanlarsınız. Nasıl olur da bunu ne nab yapıyorsunuz? De de delil olarak kullanabiliyorsunuz. Yani siz asıl itibariyle bu hadisi bu hadisi amel etmeyen insanlarsınız. Yani bu hadisi almayan insanlarsınız, amel etmiyorsunuz. Yani bir insanın mezarlığa gidip, diyelim ki yakınınız öldü, siz yoktunuz yaşadığınız kentte, yakınınızın yaşadığı kentte. iki gün sonra geldiniz, üç gün sonra geldiniz, dediler ki size şey öldü, akrabanız öldü, yetişemedin cenazesini, biz kıldık. Sen de gittin mezara, cenaze namazını kıldın bu kişinin daha sonradan, iki gün sonra, üç gün sonra. Bu hadis bunu, bunu delil olur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kadının cenaze namazı kılınmasından sonra haberini alıyor, gidiyor cenaze namazını kılıyor. Malikiler bunu neye delil getirmeye çalışıyorlar? Mezarlıklarda genel olarak ne yapılır? Namaz kılınabilir. Diyor ki İbni Haz'ın Hayret ediyorum ki diyor siz bu hadisin işaret ettiği, bu hadisin konu, delil olduğu bir konu var. Onu kabul etmiyorsunuz da kalkıp bu hadisi oradan çıkartıp genel olarak nasıl olur da kabirlerde, mezarlarda Namaz kılınabileceğine, caiz olduğuna delil gösteriyorsunuz. Aynı bu şeye benziyor. Tarikatçıların, Türkiye'deki tarikatçıların e, cenaze namazında Fatiha suresini e, okunmasını, okunmasını ölülere dua edip ölülerden bir şeyler beklemeyi, Kur'an hediye, Kur hediye etmeyi sevabını hediye etmeyi ve ona dua etmeyi bu manada yani ona sevabını hediye etmeyi söylüyorlar. Halbuki bunu söyleyen insanlar cenaze namazlarında Fatiha suresini ne yapmıyorlar? Okumuyorlar. Yani Diyorlar ki bakın bize diyorlar ki yani, ölülere Kur'an okunur mu okunmaz mı? Okunmaz. İşte biz delilleri getiriyoruz. Diyorlar ki cenaze namazında Fatiha okunmuş mu? Evet. Rivayette Ali i̇bn diyor Peygamberin sünnetidir bu. İlk tekbirde Fatiha. Değil mi? Subhaneke yok. İlk tekbirde Fatiha. Bu kitapta da aldığımız üzere. İkinci tekbirde Salli Barik. Üçüncü tekbirde Cenaze duası. Ondan sonra önce tekbir alıp selam veriliyor sağa veya sağa sola. Diyorlar ki bakın Fatiha suresi bir Kur'an'dır. Ne yapıyorsunuz burada? Ölüye Kur'an okuyorsunuz. Şimdi bunu diyorlar. Halbuki bunu diyen adamlar cenaze namazı kılarken Fatiha okuyorlar mı? Evet. Okumuyorlar. Yani delil olması gereken yerde delili kullanmayıp kendi batıl itikatlarına, batıl amellerine, batıl düşüncelerine o delili ne yapabiliyorlar? Utanmadan biliyorlar. İbn-i Hazm da bunu söylüyor. İbn-i Hazm da bunu anlatıyor. Tabi şey Alba'nı Rahimahullah da genel manada kabirlerde namaz, cenaze dahi olsa namaz kılınamayacağı, kılınamayacağı görüşünde olan alimlerden. Ama biz daha önce hatırlarsanız beyan etmiştik. Cenaze namazının bir hususiyeti var. Kabirlerde, mezarlarda cenaze namazı ne yapılabilir? Kılınabilir. Bunun caiz olduğunu birçok rivayette sizlere zikretmiştik. Evet. Şeyhul İslam Ümteymi Rahimahullah diyor ki وَلَا تَصِحُ السَّلَاتُ فِي الْمَقْبَرَةِ وَلَا اِلَيْهَا Mezarlıklarda namaz sahih olmaz. Mezara doğru namaz kılmak da sahih olmaz. وَالنَّهُ عَنْ ذَلِكَ اِنَّمَا هُوَ سَدُّنْ لِزَرِعَةِ الشِّرْكِ Niye peki arkadaşlar? Kabirlerde, mezarlarda namaz kılınmasının veyahut da kabirlere, mezarlara doğru namaz kılınmasının yasaklanmasının sebebi ne? Niye aleyhisselatü vesselam yasak ne diyor sed seddun lizari'a şirke giden yolun kapanması için şirke giden yolun kapanması için ne olmuştur bu yasaklanmıştır şeyhülislam ibnu teymiye Rahimahullah. diyor ki ve hada yuayinu en el men'a yekunu mutanavilan li hurmetil kabril munferid ve fina'ihi ile mezarlık ya da bir tane kabir fark etmez Hüküm aynıdır diyor Şehulüsemîye. Yani eğer bir bir tane de olsa kabir, on tane de olsa hüküm aynıdır ve diyor bu mezarın bulunduğu avlu da ona bağlanan avlu da bunu ne haber içerir diyor. Evet. Mesela yine Hanefi alimlerden bir tanesi diyor ki tahtavi Mürakıf el-lahdi şerhinde diyor ki haşesinde ve tukra'u's-salatu fil makbara. Kabirlerde mezar kılmak kerih görülmüştür. Tahrimen. Li'ennehu teşebbuhun bin-nasara bil nasar Çünkü diyor bu böyle bir amel mezarlıkların yanına gidip ibadette bulunmak kimlerin amelidir? Evet. Yahudilerin, Hristiyanların. Hatta biliyorsunuz Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh sahabeden 80 küsur yaşında İstanbul'u fethetmeye gelen bu zatın eee hakkında yazılanlara baktığınız zaman tarih kitaplarına İstanbul'da Bizans'ta yaşayan Hristiyanlar ölünce bu zat düşmanları olmasına rağmen mübarek bir zat olduğunu bildikleri için geliyorlar kabirinin başında ne yapıyorlar? Yağmur doğasına çıkıyorlar. Başıyorlar ne yapmaya? İbadetler yapmaya. Bu Hristiyanların Yahudilerin dininde böyle bir şey var. Yani mezarlıkların yanında, mezarlıklarda ne yapmak? Bu şekilde ibadetlerde bulunmak. Maalesef Müslümanlar da zaman zaman iç içe yaşama, zaman zaman e, görsel olarak görüp de etkilenmeden dolayı bunları ne yapmaktalar? Ne yapmışlar? Hayatlarına sokmuşlar. Özellikle tasavvuf ve tarikat mensupları. Biliyorsunuz tasavvuf ve tarikatın kaynakları var. Etkilendiği kaynaklar var. Hristiyanlık var, Yahudilik var, Rafizilik, Şiilik var. Ondan sonra Budizm var. Bunlar her birinden bir şey almış. Bugün görmüş olduğumuz tarikatçıların kabirleri yapmış olduğu ta azim, yüceltme onlara aşırı önem verme, gidip kabullerin yanında seccadeler serip namazlar kılma, rabıtalar yapma, oradan feyzin akıp onlara gelip ulaşması, inanışlarının hepsi Yahudilerden, Hıristiyanlardan alınmış inanışlar ve itikatlardır. Halbuki Kur'an ve Sünnet ve Selefi Salihinin sözleri bunların aksini göstermektedir. Bunların tam tersini bizlere ne yapmaktadır? Göstermektedir. Evet, Diğer bir başka konu. Şekal Bani diyor ki, Bina ul mesacid aleyha. Türbelerin, mezarların üstüne neler yapmak? Camiler yapmak. Şimdi bugün şöyle Türkiye'ye bir çıkın dolaşın. Bakın birçok camide görüyorsunuz ki alt katta şey var. Mezar var. Üstüne ne yapılmış? Cami yapılmış. Ben mesela Suriye'de, Şam'da da gördüm. Yedi katlı, sekiz katlı bina. En alt katta ne var? Türbe var. Yani dışarıdan hiçbir şey fark etmiyorsun. İçeri girdiğiniz zaman bakıyorsun ki alt tarafta türbe var. Kadınlar gelmişler. Cuma günleri geliyorlardı. Bizim de yemekhanemiz oradaydı. Mezarın başında 3 saat, 4 saat oturuyorlar. Ellerinde kuranlar, el açıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Delilleri getiriyorlar. Mesela İbn Arabi'nin, Zındık İbn Arabi'nin türbesi Şam'da. Mesela onun türbesine cami... Hemen içinde basamaklardan iniyorsunuz, direkt mezara iniyorsunuz, ne kadar deli varsa oraya getiriyorlardı mesela. Ola ki ne olur? Orada şifa bulur diye. Yani bugün bile o şirk, yani Peygamber Aleyhisselam'ın kendisi için yasakladığı, yaşanmaması için, vuku bulmaması için yaşakladığı şirk, bugün ümmet tarafından ne yapılıyor? İslam ülkelerinin göbeğinde işleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz, aleyhissalatü vesselam ölüm sekeratındayken, ölüm can çekişmesindeyken suratına yüzüne bir örtü örtüyorlar. Aleyhissalatü vesselam daralınca, değil mi? Ne yapıyor? O örtüyü açtırıyor, açıyor. Biraz kendine gelince yine ne yapıyor? Örtüyü üzerine konulmasını istiyor. Kendine gelip ayılınca aleyhissalatü vesselam ne diyor? لَا نَتُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ yani aleyhisselatü Vesselam'a bakın arkadaşlar. Yani tevhid konusu, tevhid hususu o kadar önemli bir husus ki Aleyhisselatü Vesselam ölüm şeyinde bayılıyor, ayılıyor, suratına kumaş koyuyorlar, açıyor, koyuyor tekrardan kendine gelince Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ilk söylediği sözler: La Yahudi ve Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Niye? İttahzu kubura ahlbiyehim mesajid. Onlar peygamberlerinin kabirlerini ne yaptılar? Mescitler edindiler. Demek ki tevhid o kadar önemli bir husus ki aleyhissalatü vesselam dünyadan giderken söylediği söz bunlar. Tevhid konusu. Dersin başında da söyledik ya, eğer biz tevhid, gündemimizi tevhid yapmazsak, eğer sürekli tevhid hususunda birbirimize nasihat etmezsek, insanlar Ocak ayıyla da, Şubat ayıyla da ne yaparlar? Teşağum yaparlar, uğursuzluk beklerler. Mezarlara giderler, türbelere giderler. Oralarda şimdi değil mi? Her pazar günü İstanbul'un göbeğinde insanlar ne yapıyor? Eyüp Sultan Camii'ne gidiyorlar. Ya buranın Allah'ın dininde, Allah'ın kıyamete kadar yeryüzünde okunacak olan kitabında ne önemi var? allah Teala nasıl bahsetmiş oradan? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinde Eyüp Sultan diye bir yer mi var? Siz nasıl oluyor da buraya kalkıp bir kutsiyet atfedip, Bırakın İstanbul'un içinden, Türkiye'nin genelinden oralara gelip ne yapıyorsunuz? Orayı bayram yerine çeviriyorsunuz. Orayı ne yapmışsınız? Önce türbeyi camiye çevirmişsiniz. Yanına, etrafına, çevresine cami yapmışsınız. İnsanları oraya toplayarak orada namaz kıldırıyorsunuz. Aleyhisselatü vesselamın bütün yasaklarına rağmen, bu ümmetin mezhep imamlarının bütün yasaklarına rağmen insanlar orada orayı panayır yerine çevirmiş. Aleyhisselatü vesselamın lanet etmesine rağmen... <gülüyor> Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber diyor bu sözleriyle yuhazziru mislema sana'u Yahudi ve Hristiyanların yaptığı şeylerden biz ümmetini sakındırdı. Yani sakın ha böyle bir şeyler yapmayın dedi. Bu hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor. Biliyorsunuz başka bir hadis <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ım la teca'al kabri ve fenen Allah'ım benim kabrimi Neye çevirme? Bir vesene, bir puta, bir ibadet olan türbeye çevirme diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın temennisi, Aleyhisselatü Vesselam'ın duası bu, isteği bu. La اللّٰهُ قَوْمًا اِتَّقَضُ قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ Allah, peygamberlerinin kabirlerini mescit edinenlere ne yapsın? Lanet etsin. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş, İbn-i Sa'd rivayet etmiş. Evet. <gülüyor> Biliyorsunuz, Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur hadisi var, Cundup i̇bn Cundup radıyallahu anh rivayet ediyor. Ne diyor? Aleyhisselatü vesselam. Sizlerin arasında diyor benim, sizler benim arkadaşlarımsınız ve kardeşlerimsiniz diyor. Ben diyor sizlerden halil ne mi halil? Dost. Edinemem. Sizlerden dost edinme konusunda Allah'a sığınırım diyor. Çünkü diyor allah Teala beni ve İbrahim'i ne yaptı? Halil edindi. Vallahi kuntu muttahiden min ümmeti. Halilen ben diyor bu ümmet içinde halil edinmek isteseydim, sıkı bir dost edinmek isteseydim, lattakatu <gülüyor> abi abaa Bekr'in Yani, yani hulle, hal halillik vasfı arkadaşlıktan daha yüksek bir vasf. Yani sevginin doğru zirvesi. Tabii insan için geçerli olan bu. Ela ve enlemen kana kablukum kana ve takhiduna Sizlerden öncekiler diyor Peygamber Aleyhisselam. Bakın burada olay yine, olay Peygamber Aleyhisselam yine tevhide bağladı, tabiri caizse. Dedi ki, sizlerden öncekiler, peygamberleri ve salih kimselerin kabirlerini mescit edinirlerdi. İbadetkâh yaparlardı. اَلَا فَلَا تَتَّقِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدِ dikkat edin ha, sakının ha, ne yapmayın, kabirleri, mescit, mescitler edinmeyin. Şimdi Suriçi dediğimiz İstanbul biliyorsunuz. Şöyle bir dolaşın. Veznecilere gidin. Adam orada Helvacizade türbesi yapmış. Yanında böyle iki rekat, dört rekat namaz kılacak. İnsanların gelip namaz kıldığı türbelerin yanında neler var? Küçük mescitler var. İşte Merkez Efendi'ye gidin aynı şekilde. Yani şu hadisleri insanlar nasıl okumuşlar, nasıl anlamışlar, nasıl bu hataya düşmüşler? Şeytan onları nasıl bu gaflete sürüklemiş? Bu hadisi de İmam-ı Müslim ne yapıyor rivayet? Halelül Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste diyor ki Abdullah bin Mesud rivayet ediyor. İnsanların diyor en şerlileri, insanların en kötüleri kimlerdir? Men Tudrikusta Atuham Ahya, kıyamet koptuğunda, o kıyametin koptuğu an hayatta olan kimselerdir. Yani normalde genel manada insan hep yaşamak ister. Hayatta kalmak ister. Ama öyle bir vakit geldiği zaman öyle bir vakit gelecek ki o vakit insanın hayatta kalması onun için bir afet, bir felaket. Yani ölmüyorsan, kıyamet kopuyor iken, hayattaysan bil ki sen yani kafirsin, Müslüman değilsin. Treni kaçırmışsın. Ve insanların en şairlilerisin. Başka kim insanların en şairlileri? وَمَنْ يَتَّقِذُ El-kubura mesacid ve kabirleri mescit edinenler. Yani aleyhissalatü vesselam bakın. Kıyametin koptuğu anda hayatta olan kimselerle kabirleri mescit eden kimseleri aynı değerlendiriyor aleyhissalatü vesselam. Bunlar da insanların en şerlileridir. Bu hadiste İmam Ahmet rivayet ediyor. İsmi adının Hasan olduğunu söylüyor Şeyh Albani Rahimahullah. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarından Ummu Selam'a ve Ummu Habib'e, Peygamber aleyhissalatü vesselam hastayken aleyhissalatü vesselamın yanında Habeşistan'da gördükleri bir kiliseden bahsediyorlar. Konuşuyorlar, biliyorsunuz Habeşistan'a gitmişlerdi. Orada gördükleri bir kiliseden bahsediyorlar. Kilisenin adı da Maria, Maria Kilisesi. Oradaki kilisenin güzel olduğundan, içindeki böyle suretlerden bahsediyorlar. Şekillerden, timsallerden, suretlerden bahsediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hasta olmasına rağmen diyor ki, اِنَّ اُلَٰئِكَ اِذَا كَانَ fihim الرَّجُلُ salih. Bakın aleyhissalatü vesselam yine uyarıyor. Hasta halinde, hasta halinde yine uyarıyor. Diyor ki, اِنَّ اُلَٰئِكَ O kimseler, eğer onların içinde salih bir adam kimselerin içinde arasında yaşayan bir salih kimse var, salih kimse var iken o salih kimse, o veli kul öldüğünde onlar diyor ben ev ala kabrihi mescide. Ne yaparlardı? O kimsenin, o salih kimsenin kabrine hemen bir mezar, kabrinin hemen bir mescit yaparlardı. Mescit inşa ederlerdi. ثُنَّ صَوَّرُوا ف۪يهِ تِلْكَ السُّوَارِ Sonra da o salih kimsenin türbesinin içine yaptıkları, üzerine yaptıkları mescide neler asarlardı? Su var. Suretler, resimlerini asarladı bu adam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ اِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü bu kimseler allah Teala katında insanların en şerlileridir. Yani bakın arkadaşlar, bugün belki bizim bile yanından geçerken baktığımız, gördüğümüz bu türbeler, yanında namaz kılınan, içinde namaz kılınan, içlerine mescitlerin yapıldığı bu türbeler ve bunları yapan insanlar Allah katında öyle şerli insanlar ki kıyamet günü biz bunları göreceğiz. Çünkü bu amel, bu davranış... Öyle bir davranış ki bugün şeytanın insanları şirke düşürmek için kullanmış olduğu en büyük hile. Yani arabanızda giderken, yürüyerek giderken bakıyorsunuz, başı açık, saçı açık bir kadın çocuğuyla durmuş. Yolun ortasında, kaldırımda yönelmiş bir mezara, bir türbeye ellerini açmış yalvarıyor, yakarıyor, konuşuyor. Bu sahneyi birçoğunuz görmüştür değil mi? İstanbul'un değişik semtlerinde ve değişik zamanlarda. İşte Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bunlar kıyamet günü insanların en şerlileridir. Bu hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet etmiş. Evet. Diğer bir mesele İttikaduha iiden kabirlerin iid ne demek İd arkadaşlar? Bayram. Ne demek bayram? Bayram biliyorsun senede A'de ye'udu dönüp gelen den, ve av'den ve Dönüp gelen, tekrarlanan demek. Zaman için kullanılırsa tekrarlanan. Mekan için kullanılırsa insanların sürekli gidip geldiği yer. Aleyhissalatü vesselam kabirlerin sürekli kast edilerek, sürekli gidilerek, yönelilerek gidilip gelinmesini Ne yapıyor? Yasaklıyor Aleyhisselatü Vesselam. Az önce Eyüp Sultan örneğini verdik. Yani bir insan şunu diyemez. Ya ne var ki kardeşim pazar günleri sabah namazını kılmak için oraya gidiyoruz. Hayır. Sen haftanın altı günü gitmiyorsun mahallendeki camiye, evindeki camiye. Pazar günü kalkıp Eyüp Sultan'a sen camiye gitmiyorsun. Senin buradaki kastın, maksadın ney? Oradaki türbe. Orayı ne yaptın sen bu davranışınla? Bayram yerine çevirdin. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِعِدًا kabri Kabrimi bayram yerine ne yapmayın? Çevirmeyin. Yani sürekli gidilip kendinden bir yer yapmayın. وَلَا تَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ kubura Evlerinizi de ne yapmayın? Kabirlere çevirmeyin. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun فَسَلُّوا عَلَيَّ Bana salat getirin. فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ Zira sizin salavatınız bana ne var Ulaşır. Bana ulaşır. Bu hadisi Ebu Davud ve Ahmet ibn Hanbel rivayet ediyor. İsnadı sahih. Evet. Gelelim deminden size ifade ettiğimiz esere. Diyor ki Süheyl. Diyor. Aleyküm selam ve berekatüm. Ehli beytten El Hasan İbnül Hasan ibn Ali. Kim bu? Hasan İbnül Hasan i̇bn Ali. Ali radıyallahu anh'ın çocuğunun çocuğu yani torunu. Onun adı Hasan. Suheil diyor ki Hasan beni diyor kabrin yanında gördü. Fena dâni ve huve fî beyti aşağı. Ne yapıyordu? Fatıma Fâtıma neyi oluyor onun? Evet söyle. Biraz akrabalık şeyini, bağlantılarını... <gülüyor> şey, ninesi oluyor. <gülüyor> Peygamber'in kızı Fatıma, bu olayın, bu yaşanan olayın faili Hasan'ın neyi oluyor? Evet. Ninesi oluyor. Diyor ki, ninesinin evinde akşam yemeği yiyordu, beni gördü. Kabre doğru gidiyorum. Fekale helumme ilel aşa. Beni diyor, akşam yemeğine davet etti. Fekultu la uriduhu. Dedim ki, diyor, istemiyorum, yok, yedim. Fekale mali li ra'ytuke endel kabr. Soruyor Hasan. Bakın, ehl Beyt. Yo kabrin yanında gördüm seni. Ne yapıyorsun orada? O da diyor ki, Fakultu sallam tu'a nebiyi salallahu aleyhi Gittim peygamberimize, selam verdim. Diyor ki, peygamberin torunu, torunun torunu, Ehl-i beyti. İsa dâkal ter Mescide fesellim. Camiye girdiğin zaman selam verdim, değil mi? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, bizler camiye girerken ne yapıyoruz? Sağ ayağımızla giriyoruz, değil mi? Ne diyoruz? Bismillah. Es salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme tahliye abvabe rahmetik. Camiye giriş duası. Her gün, günde beş defa camiye girerken, girerken bu dağı okuyoruz. Sayamıza gidiyoruz Ve peygamber aleyhissalatu vesselama salat ve selam ediyoruz. Ve bunu mahalle kıldığımız, namazı kıldığımız mahalle camimizde de yapıyoruz. Mescid-i de yapıyoruz. Diyor ki peygamberin torunu Hasan İbnül Hasan, i̇bn Ali Ehli Beyt'ten Diyor ki camiye girdiğin zaman diyor selam ver. He yani camiye girdin. Kalkıp bir daha kabre gelme. Suma qal inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve kal. Sonra bak diyor ki, bak diyor peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Dedem şöyle buyurdu. La tatakhidu kabri 'ida. Kabirimi bayram yerine çevirmeyin diye buyurdu. Ve la tatakhidu buyutakum kubura Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Ve sallu alayya. Salat edin. Sizin diyor salatınız, salavatınız nerede olursanız olun olsun bana ulaşır. La Allahu lehu da. Allah yahudilere lanet <hız>, etsin. Ettahadu kubura anbiayhim mesacit. Onlar peygamberlerinin kabirlerini ne yapmışlardır? Mescit yapmışlardır, mescit edinmişlerdir. Şimdi peygamber torunu, Ehlibeyt'ten olan Ali'nin torunu Hasan kabrin yanına gelip selam veren bir adama nasıl bir tepki veriyor bakın. Artık. Aynı olayı günümüze taşıyın şimdi. Şimdi insanlar gidiyorlar, deminden de söylediğimiz haftalık olarak Eyüp Sultan'a. Ve oraya bir kutsiyet atfederek, oraya birçoğu işte bakıyorsunuz kapının önünde bir kere gittim gördüm. Dehşete kapıldım. Ellerinde kesme şekerler, ellerinde bir şeyler onları böyle millete dağıtıyorlar. O kabirden, o türbeden medet umuluyor, yardım isteniyor. Ve bugün... Şu Türkiye'nin haline bakın ki televizyonlarda sabahtan akşama kadar hoca denilen insanlar var. Bu insanlar sabahtan akşama kadar insanlara güya dinlerini öğretiyorlar ama bu insanların birçoğuna bakıyorsunuz ki Ramazan geldiği zaman iftar programlarını, sahur programlarını gidip orada o insanlarla birlikte yapıyorlar. Bu tür şeylerin de caiz olmadığını insanlara söylediğiniz zaman diyorlar ki bunlar Vahabi kardeşim. Çok bunlar İslam'ına yapan insanlar sert tarafından alan, katı tarafından alan insanlar diyorlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin yani sırf bu derste sizlerle belki 20'ye yakın hadis paylaştık değil mi? Çoğu da Bukhari'de, Müslim'de ve Sünen kitaplarında Ebu Davud'da, Tirmiz'de ve Ve fiili olarak da tepki olarak da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehli Beytinden olan Hasan ibnül Hasan ibnü Ali'nin Suheyre yaptığı davranışı gördünüz. Sen diyor ne yapıyorsun? Sen diyor niye kabre gittin bakayım? Yani bizden kaç yüzyıl, bin yıl önce yaşamış bir tepki. Yani bunun vahabilikle alakası yok arkadaşlar. Ama birileri toplumun adet haline getirdiği, birileri toplumun eğer tepki verilirse toplumun tepkisini çekeceğinden korktuğu için ne yapıyor? Küreyi suyun tersine değil de suyun aksine değil de suyun akışına doğru çekmeye devam ediyor. Kimileri bundan rant elde ediyor, kimileri para kazanıyor. Kimilerde şeytanın çığırttkanlığını yapıyor, şirkete davet ediyor. Ama bizler Allah'ım da olsun ki hakkı bilen insanlar olarak ne yapacağız? Hayra davet etmeye çalışacağız ve bu hayrın en önemli kapısı da nedir? Tevhiddir. Tevhide çağıracağız, tevhide davet edeceğiz. Diyor ki Şeyhül İslam bin Taymiyye onun çok muhteşem şaheser bir kitabı var. İhtida's Sırat'ul Müstakîm. Türkçe'ye tercüme edildi bu kitap. Bilmiyorum Türkçe başlık olarak ne adı korumlu ama onu ısıratulmuş takayım değil mi yine? Aynı. Aynı. O kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Yani çok güzel bir kitap. Bu kitabı bulun. Kütüphanenizde bulunsun. İstifade edersiniz. Diyor ki Şeyhul İslâm'ın bu kitapta. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri yeryüzündeki kabirler arasında en eftal olan, en faziletli olan kabirdir. Bunları şüphe yok değil mi? Vakit neha anetti kaldıydı giden. Aleyhisselatü vesselam kendi kabrinin sürekli ziyaret edilip gidilmesine nehiyetti. Fakaburu gayri evla bin nehi. Peygamberin dışındaki insanların kabirleri haydi haydi nedir? Bu şekilde bayram yerine çevrilemez. Aleyhisselatü vesselam kendi kabrinin bayram yerine çevrilmesine razı olmadıysa başkasının kabrinin ister bu Eyüp Sultan olsun ister Fatih Sultan Mehmet olsun değil mi? Bunun kabrin, dur şuradan geçiyoruz, bir girelim selam verelim, ziyaret edelim diyerek bayram yerine çevrilmesine ne yapmaz Aleyhisselatü Vesselam? Asla kabullenemez ve bunu neheder. Evet. Diyor ki vasitelerle bir hadis az önceki hadisten bahsediyor. Allahü Teâlâ hamin Ebî Hûsâyîn âncet dihi Ali. Peygamber torunu, ehli beytten diyor. Hasan ne yapmıştır? Babasından, babasının da dedesinden duyarak naklettiği bir hadistir ve bununla dione yapmıştır. Amel etmiştir. O alem bir mana min Bu hadisin hangi manaya geldiğini başkasından daha iyi anlayan bir kimsedir. Niye? Çünkü o zamana çok yakın direkt ravilerden duymuş ve hadisi manasını bize pratikte fiiliyle ne yapıyor? Tepkisiyle anlatıyor. Ya yani bu hadis bu manaya geliyor diyor. Evet. Diyor ki onun diyor bu camiye girerek Peygamberimizin mescid Nebeviye girerek kabre selam vermek için kabre yönelen ve selam veren insanın diyor yaptığı bu davranışı ne olarak gördü o diyor? Kabrin, peygamberimizin kabrinin bayram yerine çevrilmesi olarak gördü diyor. Şimdi bugün görüyorsunuz şeye gittiğinizde arkadaşlar hacca umreye gittiğinizde bizim hacılar genel manada dünyanın birçok yerinden gelen hacılar Tabi bilmiyorlar. Herkes birbirine birine bakarak görüyor. Sabah namazını kılıyorlar. Sanki böyle Kabe'de tavafa gider gibi böyle sel, seller şeklinde, akınlar şeklinde böyle yüzlerce, binlerce insan Mescid-i Babus Selamından giriyor. Adım, adım adım adım adım 50 metrelik o mesafeyi Peygamberimizin kabrin, kabriyle girdikleri kapının arası 50 metre. O mesafeyi belki yarım saat, bir saatte alıyorlar. Ne için? Sabah namazından sonra selam verelim. Sonra öbür kapıdan çıkıyorlar. Allah muhafaza birçoğu da zaten görüyoruz maalesef. Cehalet. Kabre doğru dönerek. Niyaz'da bulunanlar var. Talepte bulunanlar var. Çoluğu çocuğu olmayıp mektup getirenler var. iç çamaşır getirenler var. Bunlar benim gördüklerim. Kendi gördüklerimi anlatıyorum. Şi şikayet edenler var. Sonra bu insanlar... Öğlen namazını kılıyorlar 4 saat sonra, 5 saat sonra. Selam veriyorlar. Yine kalkıp böyle o babu bab selamdan giriyorlar. 50 metrelik o yeri böyle tavaf yapar gibi yine selam vermeye gidiyorlar. İkindi namazında da aynı. Akşam namazında da aynı. Yalnız namazında da aynı. Bakıyorsunuz günde 5 defa aleyhisselatü selam selam veriyorlar. Bu adamlara baktığınız zaman sor, sorsanız, peygamberimize selam verip o kapıdan çıkan insanlara bir anket yapsanız. Derseniz ki Camiye girerken Peygamber aleyhisselatü vesselam bizlere ne söylemeyi öğretti? Sünnette olan ne, ne var? %90'ının, %95'inin hatta %99'unun tamamı Az önce siz okumuş olduğumuz duayı bilmediğini görürsünüz. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselama biliyorsunuz. Camiye girerken salavat getirerek geliyor. Bismillah. Es salatu vesselamu rahmetik. Hiçbir bunu bilmek ama... 5 vakit günde peygamberin yasağına düşüyorlar. Zannediyorlar ki peygamberimize selam vererek salavat getirerek o amelleriyle sevaba giriyorlar. Ecer alıyorlar. Halbuki peygamber aleyhissalatü vesselamın kabrini bu şekilde neye çevirdiler arkadaşlar? Bayram yerine çevirdiler. Evet. <gülüyor> İmam Malik'ten naklediyor Şeyh İbn-i Teymi'ye Rahimahullah. Ve onun çok ilim ehlinden naklediyor. Diyor ki Medine ehlinden bahsediyor. Medine'de yaşanlardan bahsediyor. Bunların diyor, her seferinde camiye girdiklerinde diyor gelip de kabre selam vermeleri mekruhtur. kelik görülmüş. Hoş değildir diyor. Ancak diyor kim selam verir Peygamberimizin kabrine gelerek? sefer çıkmış, seferden dönmüş. Adam seferden dönmüş, Medine'de yaşıyor. Gelir. ya sen Umre'ye gittin, Mekke'den geldin, Medine'ye. Peygamberimizin kabrine gidersin. Selam verirsin. Tamam ondan sonra dağıtıp onun kabrini bayram yerine çevirmeye gerek yok. Günde beş defa gidip gelmenin bir anlamı Yok. Evet. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta mezarlara, kabirlere, türbelere yolculuk bahsine geçelim. Biliyorsunuz bu da memleketimizde çokça olan bir artık turizm şeyine döndü bu. Değil mi? Yani i̇nanç turizmi diyorlar buna maalesef. İnsanlar tarikatlarda da bu, tabii bu terim yokken de vardı. İnsanlar İstanbul'dan kalkıyorlardı otobüslerle. Değil mi? Kastamonu, Mastamonu dolaşıyorlar. Türbelere geliyorlardı. Aleyhisselatü vesselam bunu yasaklıyorlar. <gülüyor> La tuşeddur rihalu illa selas-i mesacid. Yolculuk ancak şu üç mescide yapılır. Sahabeler döneminde de bakıyorsunuz amel bu şekilde, pratik bu şekilde. Yani Ebu Hureyre iyi birisi görüyor. Nereden geliyorsun? Diye. Ebu Hureyre diyor ki Tur geliyorum. geliyor. Yani, Tur Dağı'na niye gidiyorsun oraya? Oraya, oraya bir ne var? Yani, Tur Dağı allah Teala Musa Aleyhisselam'a ne yapıyor? İhla'l-i Hemen tepki veriyor Ebu Hureyye. Bu hadis ile sahabeler. Lâ tuşeddur rihâl illâ ilâ Ancak üç yere yolculuğa çıkabilirsin, gidebilirsin. Ama bugün maalesef bunun aksini görüyoruz. allah Teala tevhidi bilen, öğrenen ve onunla amel edenlerden eylesin. Ona davet edenlerden eylesin. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Aşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah. Ve tuğbul ek.